Euzu billahi minash-şeytanir-racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vessalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve itbahi ecmain Bismillahirrahmanirrahim İnma yuridullahu el-yuzhibe ankumur-risse و يضحي ركم تطهيرا صدق ve العظيم وبلغنا Kerim الكريم ونحن على ذلك من الشَّهِدِينَ. Bu ayetin altında yürüyeceğiz inşallah. Rabbimiz, ehl-i beytin değer ve kıymetini Kur'an'a bu ayetle yazdı. Onlar ki her türlü işten ...kirden, günahtan, çirkinlikten, Allah tarafından korunmuş, Allah tarafından böyle olması arzulanmış bir nesil. Kur'an o neslin içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kerime zevceleri olan annelerimizin olduğunu söyler. Tefsirler bu konuda bize birçok bilgiyi verir ama biz... O neslin içerisine yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla Fatma'nın evlatları diyeceğimiz, Ali'nin evlatları değil Fatma'nın evlatları diyeceğimiz o kutlu neslin girdiğini biliyoruz. Yine Zeyd bin Erkam'ın bize aktardığı rivayetle ki o rivayet çok önemli bir rivayettir. Geçen dönem üzerinde çokça durduk. Ali'nin evlatları, Akil'in evlatları, Cafer'in ve Abbas'ın evlatları ki kendilerine sadaka almaları haram olanlar. Onların da bu neslin içerisinde olduklarını biliyoruz. Ama daha ötesi özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla her nebinin nesli kendindendir, benim neslim ise Fatma'dandır deyip o kutlu nesli işaret edip dinin intikal ve muhafazasında onlara biçilen rolün ne olduğunu beyan etme adına bize bir işarette bulunmuştu. Şimdi biz o işaret çerçevesinde bu kutlu nesli anlamaya çalışıyoruz. Mevla anlayanlardan etsin. Geçen dönem biz kavramsal olarak birçok şeyi işledik. Tekrar edecek değiliz. Kur'an'da ehli beyt dedik, hadislerde ehli beyt dedik, ümmetin ehli beyt sevgisini işledik, birçok konu işledik biliyorsunuz. Sözü şahısların üzerine getirdik, şahıslardan da Hazreti Ali'yi işledik, Fatma anamızı işledik, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i işledik. Söz geldi İmam Zeynel Abidinin üzerine, orada bıraktık. Bıraktığımız yerden alıp devam ettireceğiz inşallah. Ve bu dönem Allah nasip ederse, ...güç kuvvet verirse, ses verir, nefes verirse, hepsinden önemlisi ihlas verir, niyetlere selimiyet verirse... ...o güzel insanları buradan yine anlamaya çalışacağız. Ancak ben işin bidayetinde dikkatlerinizi bir nokta üzerinde yoğunlaştırmak isteyeceğim ki... ...bu derslerden neler alabileceğimiz konusunda... ...zihinlerimize bir bilgi oluşsun. Doğrudur, biz bu derslerde... ...İmam Zeynel Abidin'den... ...İmam Muhammed Mehdi'ye kadar... ...sekiz tane... ...o kutlu silsilenin imamının... ...hayatlarını öğreneceğiz. Ancak... ...kesinlikle bu dersler... ...sadece bu imamların... ...hayatları, mücadeleleri... ...faziletleri, şehadetleri... ...bu konularla sınırlı kalmayacak. Biz bu derslerde... ...birçok meseleyi aslında öğreneceğiz. Ben o öğrenilecek olan şeylerden... ...beş tanesine dikkatlerinizi çekeceğim... ...bugün sadece. Ama ilerleyen derslerde ara ara... ...yine neler öğreneceğiz konusuna geleceğiz... ...ve sözü o noktaya getirdiğimiz zaman... ...o dersler içerisinden alacağımız mesajlar üzerinde de... ...yoğunlaşacağız. Ama ben... Bugün bu ilk derste neler öğreneceğiz bu derslerde, bunun farkına varma adına beş tane öğreneceğimiz şeyi sizin zihinlerinize havale edeceğim. O beş şeyden bir tanesi, biz bu derslerde 250 yıllık İslam tarihinin en önemli hadiselerini öğreneceğiz. 250 yıllık İslam tarihi diyorum. İmam Muhammed Mehdi'nin doğum tarihi Hicri 255'tir. Yani ben aslında bu derslerde size asr-ı saadeti de anlatacağım bazen ki biraz sonra göreceksiniz bazı şeyleri anlayabilmek için işin zemini olan asr-ı saadete gitmemiz gerekecek. Hulefa-i dönemi dediğimiz Hz. Ebubekir'den Bekir'den başlayan Hz. Ali ile devam eden ve Hz. Hasan'ın ...altı aylık hilafetiyle son bulan o önemli tarihi zaman dilimini de zaman zaman işleyeceğiz. Bugün yapacağımız gibi İmam Zeynel hayatından sözü başlattığımız zaman... ...Emeviler tarihini baştan sona neredeyse gözden geçireceğiz. Ve Abbasiler döneminin yaklaşık üçte birlik zaman dilimi de bizim derslerimizin konusu olacak. Yani Abbasilerin kuruluşundan itibaren belki 12-13 tane halifeye kadar işi götüreceğiz. Ve o zaman dilimlerine ait bazı hadiseleri de buradan o imamların hayatlarını işlerken işlemeye çalışacağız. İkincisi 250 yıllık İslam tarihinin iyisiyle kötüsüyle örnek olması itibariyle İbret olması İhtibariyle Bazı şahsiyetlerini de işleyeceğiz Öğreneceğiz Mesela bazen sizi alıp götüreceğim Muhtar Es-Sekafiye Misafir edeceğim Bazen alıp götüreceğim sizi Çağın firavunu olan Haccacı Yusuf'un kapısına Çünkü o da bu zaman Dilimi içerisinde ibret alınması gereken bir şahıs Bazen İmam Ebu Hanife'ye Gideceğiz bazen İmam Zeynel Abidi'nin imametten değil ama nesep ihtibariyle oğlu olan ve bugün de mensubu az da olsa olan Zeydilik mezhebinin imamı İmam Zeyd'e. Onun mücadelesine, onun ilmine, onun fıkhına gideceğiz. Bazen İmam Ebu Hanife'ye, bazen İmam Şafi'ye, İmam Malik'e, İmam Ahmet bin Hanbel'e ki o dört imamda bu. Bahsettiğimiz tarihin içerisinde bazen Hasan-ı Basri'ye bazen Said İbni Cübeyre bazen Said İbni Müseyyeb'e ve onlarca şahsa ister menfi noktada dursun ister, ister müspet noktada dursun örnek olanları örnek alma itibariyle ibret alınması gereken şahsiyetleri de ibret alma ile burada misafir edeceğiz. Bazen onlar ev sahibi olacak biz onlara misafir olacağız inşallah. Üçüncüsü doğru zannettiğimiz bir sürü yanlışımızın olduğunu bu dersler vesilesiyle öğreneceğiz. Nasıl bugün İslam fır fır içerisinde İslami düşünce sahasında fırkaların mezheplerin hiziplerin kendilerine yaslandıkları tarihi olayları biz sadece o tarihi olayı dikkate alarak anlamaya çalışmayacağız. İşin zeminine gideceğiz köklerine ve bu işin gerçekten fırkaların kullandığı gibi mi yoksa tarihte başka bir şekilde mi olduğunu anlayacağız. Ve bazen belki de içinizden birilerini kızdıracağım kızarsanız kızın bazen de sevindireceğim netice itibariyle ne derdim sizi sevindirmek ne kızdırmak derdim hakikati yansıtmak. Allah da o konuda bana yardımcı olsun size de hakikati dinlesin inşallah. Dördüncüsü peygamber nesli olmanın bir avantaj mı bir sorumluluk mu olduğunu öğreneceğiz. Nesli Muhammediye'den olmak büyük bir şeref ama unutmayın ki şerefin değeri arttıkça imtihanın şiddeti de artar. Ve biz bunu en güzel peygamber aleyhissalatü vesselamın o neslinde göreceğiz. Göreceksiniz bazen babası Ali olan, anası Fatma olan, amcası Cafer olan ama hanımı tarafından zehirlenen Hazreti Hasan'a misafir olacağız. Bazen anası babası amcası aynı, aynı olan Hüseyin'in, dedesinin şeriatını koruma adına Kerbela'nın meydanında doğrulandığını göreceğiz ki gördük zaten İmam Zeynel Abidin diyeceğiz Hüseyin'in oğlu diyeceğiz Hasan'nın yeğeni diyeceğiz Ali'nin torunu diyeceğiz bileklerinde esirler gibi kelepçeler vurularak ta Basra'dan Şam'a kadar götürüldüğünü göreceğiz bazen Muhammed El Bakır diyeceğiz o nesli Muhammediye'nin bir mensubu olarak ama binlerce sıkıntının işkencenin zehirlenerek de işin neticesinde şehit edilmenin sahibi olan birini işleyeceğiz. Caferi Sadık diyeceğiz onlarca sıkıntıyı onun hayatında göreceğiz. İmam Rıza diyeceğiz İmam Kazım diyeceğiz Musa Kazım diyeceğiz. Medreseleri zindandan edinen mektepleri medrese-i Yusufiye olan insanları anlayacağız. Yani ehli beyt olmanın sorumluluğunu ehli beytten olmanın şerefinin yanında imtihanının şiddetini de onların hayatında göreceğiz. Beşincisi aradaki zaman ve mekan farkları ne kadar uzarsa uzasın. Saadet asrının melteminin bitmediğini öğreneceğiz. Biz saadet asrının meltemini Medine'den kokladık. Elhamdülillah Allah o kokuda mahrum etmesin. Mekke'den kokladık bazen Taif'ten kokladık. Ama göreceksiniz buzgün bu derslerde bu dönem derslerinde Bağdat'a gideceğiz. Koku aynı koku. Meşhede İran'a Horasan'a gideceğiz koku aynı koku. Kufe'ye gideceğiz koku aynı koku. Şam'a geleceğiz koku aynı koku. Ne öğretecek bu dersler bize? Saadet asrının meltemi o günün dünyasında bitmeyen bir hakikattir bunu öğretecek. Eğer sen ayağını peygamberin mirasının üzerine sağlam bir biçimde koyarsan eğer sen ilham kaynağını peygamberin o mirasından alırsan 21. asırda yaşa İstanbul'da yaşa 21. asırda yaşa Londra'da yaşa 51. asırda yaşa şurada yaşa burada yaşa. Aynı iklim aynı meltem senin üzerinden de çağ yayılır. bu dersler vesilesiyle biz onu da öğreneceğiz. Neler neler öğreneceğiz sadece öğreneceklerimizden beş tanesini nazarlarınıza verdim. Bir daha bir dua edeyim de öyle yürüyelim. Allah haktan ve hakikatten ayırmasın. Amin. Hak ve hakikat namına bizleri konuştursun. Amin. Hakikate bizleri ayna etsin. Amin. Sizi de hakikatin taliplileri eylesin. Amin. Bizi ayna etsin sizi de talip olanlardan <gülüyor> eylesin. İmam Zeynel Abidin. Şöyle doğumundan itibaren başlayacağım ama sizi doğumundan tam 22 sene öncesine götüreceğim. O dönemin Bedri diye adlandırılan Bedir gazvesi diye adlandırılan Kadisiye Savaşı'na hicretin 15. yılına. Kadisiye ile İmam Zeynel Abidinin ne işi var? Çok önemli bir işi var işi olmazsa niye oradan başlatalım? ne olduğuna geleceğiz ancak dikkatlerinizi bir noktada yine yoğunlaştıracağım bugün Ehli Beyt'e muhabbet ile öne çıkan Şiilik, Şia ya da adı başka olsa da bu konuda bu kanalda yürüyen bazı mezheplerin ana kaynağı malumunuz İran ve Irak coğrafyasıdır Hadisiyye Savaşı dediğimiz o savaş Sasanilerle o zamanki İranlıların imparatorluğu olan Sasanilerle oldu ve o savaş Hazreti Ömer zamanında oldu. Hazreti Ömer Sad bin Ebi Vakkas komutasında çok büyük bir orduyu sayılar ihtilaflı ama düşünün 10 binden başlar 70 bine kadar sayı verilir. İslam ordularının sayısını söylüyorum. Bütün o günkü cephelerde olan İslam askerlerinin hepsi Varlık ve yokluk savaşı olan Kadisyen'in meydanında topladılar. Eğer o gün Pers İmparatorluğu'yla Sasani İmparatorluğu'yla o savaş yenilgi ile neticelenseydi belki bugün biz o coğrafyanın büyük bir bölümünde İslam adına bir şeyi göremeyecektik. En azından o kadar erken dönemde göremeyecektik. Hal böyle olunca Hazreti Ömer o savaşa çok büyük bir değer atfetti. Ve cephelerde olan bütün askerleri Kadisye'de toplayarak o sayıya ulaştırdı. O sayıya ulaşınca da dönemin Sasani İmparatoru olan 3. Yezdicert ile birlikte o savaş başladı. O gün Sasani İmparatorluğunun başında 3. Yezdicert var. Ordularının genel kontanı ise biz Zaloğlu Rüstem ya. Rüstemizal diye bilinen efsanevi komutan var. Sad bin ebi Vakkas İslam'ın bir evladıdır. Peygamber Aleyhissalatü vesselam'dan öğrenmiştir birçok hakikati. İslam'ın cihat anlayışını o mektepten öğrenen birisi olarak derdi toprak fethi değil, derdi gönül fethi olduğu için savaş olmasın öncesinde elçiler gidip gelme adına bir gayrete girmiştir. Biliyorsunuz birçok elçi gitti geldi ama tarih Rebi İbni Amr'ın sözlerini hiç unuttum, unutmadı unutturmadı da. Çünkü Rebi İbni Amr tarihe İslam'ın cihat anlayışının ne olduğunu haykıran o sözleriyle yazıldı. Küçümsemek için değil haşa bir sahabiyi küçümser miyiz? Küçümsersek Allah bizim canımızı alsın da dilimizden öyle bir şey çıkmasın. Ama bir hakikati ifade etmek için söyleyeyim. Cahiliye döneminde deve çobanı olan ve hiçbir ilim adına bir seviyesi olmayan o insan Kur'an'ın elmas kılıcıyla tanışıp nübüvvetin medresesinde yetişince kimseden bu manada özel bir ders almadan özel bir bilgi almadan alın karşısına geçtiği zaman sırtında yama, yamalı bir cübbe elinde paslı bir kılıç ne demişti? miz al sordu ona neye geldiniz buraya söz şu Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik Biz sizi dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam'ın rahmetine kavuşturmak için geldik Biz sizi dünyanın darlığından kurtarıp cennetin genişliğine kavuşturmaya geldik Hiçbir zaman tarihi unutmadı bu sözü unutmayacak da. Rebi İbni Amr'ın dilinden İslam'ın cihat anlayışı böyle haykırılıyordu. Netice olmadı. Numan İbni Mukarrin isimli sahabi efendimizi 14 kişilik bir heyetle Sad bin Ebi Vakkas bu sefer Sasani devletinin kralı olan 3. Yezlicer'de gönderdi. Yine netice olmadı. Ve fillerle donanmış. Sasani ordusu Kadisye'nin meydanında Müslümanlarla karşılaştı. Müslümanların sayısı 10.000 ile 70.000 arasında verilir ya. Sasani ordusunun sayısı ise 70.000'in 70 4 katının üzerinden verilir. Yani 280.000-290.000 kişiden bahsedilir. Böyle bir ordu müthiş bir donanıma sahip işin bidayetinde İslam ordusunu darmadağın etti. Ama sonra Allah'ın bir ikramıyla Müslümanlar o kadar az sayıda olmasına rağmen Sad bir Ebi Vakkas'ın, Ebu Mihcen Es-Sekafi'nin, Bera İbni Malik'in, Halid İbni Velid'in ve daha onlarca sahabinin gayretiyle büyük bir zaferle çıktılar o savaştan. Ve netice itibariyle develer dolusu yükler, ganimetler halinde gönderildi Medine'ye Halife Hazreti Ömer'e. Ve binlerce esir İslam'ın o şanlı tarihinin o zamanki başkanı olan halife Hazreti Ömer Galimetleri pay etti esirlerden bir miktarını da pay etti esirler içerisinde Üçüncü Yezdi Cerdin üç tane kızı var kralın kızları bunlar Kralın kızlarını da pay edecek İslam askerleri içerisinde oradan bir ses yükseliyor. Dur ey emirel müminin. Onlar sıradan esirler değil. Onlar kralın kızları. Biz halkın içerisinde saygınlıkları olanların saygınlıklarının korunmasını peygamber aleyhissalatü vesselamdan öğrendik. Öyle ise eğer. O kralın kızlarının da saygınlıkları korunmalı. Bu sesin sahibi kimdir? Hazreti Ali'dir. Şimdi İranlılar sevmesin de Hazreti Ali'yi kim sevsin? Ama İranlılar Hazreti Ömer'i de sevsin. Hazreti Ömer ne dedi o zaman? Hasan'ın babası dedi doğru söyledin. Evet onlar senin dediğin gibi pay edilmeliler. Peki görüşün ne dedi? Görüşüm şu bir değer biçelim onlara. O değeri veren alsın yani onlar sıradan bir esir muamelesi görmesinler belli belirlenmiş bir bedel karşılığında o bedeli ödeyerek alan alsın ki Kendi tebasının yanında da itibarları korunsun Hazreti Ömer kabul etti bu fikri Hazreti Ali dedi ki iki tanesini ben alıyorum Hazreti Ömer dedi ki belli et bedelini o bedel üzerinden birini de ben alıyorum. O kızlardan bir tanesini Hazreti Ömer aldı. iki tanesini de Hazreti Ali aldı. Hazreti Ömer aldığı o kızlardan birini oğlu Abdullah İbni Ömer'e verdi. Ve Abdullah İbni Ömer bir müddet sonra o hanımla evlendi. O hanımdan Salim isimli bir oğlu oldu. Salim İbni Abdullah gidin araştırın kim olduğunu göreceksiniz aynen babası gibi alim fakih abid bir zat o nesilden Hazreti Ömer'in torunu olarak hanımı şey annesi İranlı bir kadın olarak o nesil öylece devam etti Hazreti Ali aldığı o iki kızdan birini kendi oğulluğu olan Muhammed İbni Ebu Bekir'e verdi Hazreti Ebu Bekir'in oğluydu Muhammed ama Hazreti Ebubekir vefat edince Muhammed'in annesi Esma binti Ümeyis ile Hazreti Ali evlenmişti. Evlenince Muhammed daha küçük, o yaşlarda Hazreti Ali'nin terbiyesine giriyor, Hazreti Ali'nin oğlu olarak büyüyor. Ve çoğu insan onu Ebu Bekir'in oğlu olduğunu bilmez Ali'ye nispet ederlerdi ama Hazreti Ali ve o sahabiler o çağda yaşayanlar bilirlerdi ki o Hazreti Ebu Bekir'in oğludur. O kızlardan birini Muhammed İbni Ebu Bekir'e verdi ondan da Kasım isimli bir oğlu oldu Kasım İbni Muhammed bu ismi bir yere yazın o isimle ileride işimiz var özellikle Caferi Sadık dersinde Kasım İbni Muhammed ismi Caferi Sadıkın Sadık'ın kayınbabası olarak bize lazım olacak. Başka yerlerde de bizim onun, o isimle işimiz var. O kızlardan üçüncüsü adı Şehrubani Binti Yezlicert. Onu da yaşı daha küçük Hazreti Hüseyin'in o günler 12 yaşında kız da ufak daha belli bir süre Hazreti Ali yanında tuttuktan sonra Hazreti Hüseyin ile evlendirdi. Ve o evlilikten Ali İbni Hüseyin oldu. Yani İmam Zeynel Abidin. ile niçin işimiz varmış anladık, anladınız değil mi? Orada bir bağ başladı. Ve o günden itibaren Farslılar Ehli Beyt'e ne nazarıyla baktılar? Dayıları. Ve o başlayan bağ. Sonra da devam ettik. Şimdi biz Ehli Beyt imamlarını işledikçe dayı yiyen ilişkisinin Farslarla nasıl yürüdüğünü göreceğiz. Tarihi anlamda bu bilgiyi bildiğimiz zaman Fars topraklarında neden Ehli Beyt muhabbeti daha iyi anlaşılacak? Böyle tarihi bir zemini var işin. Kendiliğinden olmuş bir şey değil bu. Bu bilgiyi bildiğimiz zaman meseleyi daha iyi anlayacağız. İşte İmam Zeynel Abidi'nin... Annesinin böyle bir olay üzerine ortaya çıktığını söylemiş olduk. Şimdi tekrardan biz geçelim. İmam Zeynel Abidi'nin doğumunun üzerinden bu meseleyi ve onun tarih, hayatını anlamaya çalışalım. Doğumu ihtilaflı olsa da tarihi olarak ama en doğru olanı ya da kabul göreni. 5 Şaban Hicri 38 miladi olarak da 6 Ocak 659 olduğudur 38 Hicri yılını doğum tarihi Olarak belirlersek Şunu söylemiş oluyoruz aslında Demek ki İmam Zeynel Abidin 2 yıl Hazreti Ali'nin Yanında kalmış Medine'de doğmuş bir müddet sonra Kufe'ye gitmiş Kufe'de dedesi Hazreti Ali ile Kısa da olsa bir birlikteliği var Ama Hazreti Ali'nin şehit edildiğinden sonra Hazreti Hasan'ın yanında görüyoruz biz İmam Zeynel Abidini asıl ismiyle Ali İbni Hüseyni. hayatını biz istediğimiz zaman göreceksiniz babası Hüseyin'den ziyade amcası Hasan'a benzer ahlak itibariyle o da biraz Hazreti Hasan'ın yanındaki o 10 yıllık süreç içerisinden kaynaklandığı söylenir Hazreti Hasan hanımı tarafından zehirlenip şehit edildiği zaman İmam Zeynel Abidin'in yaşı 12 idi. Hazreti Hasan şehit edildikten sonra da İmam Zeynel Abidin artık hep babasının yanındadır. Babası Hazreti Hüseyin özel olarak onunla ilgilenir. Talim ve terbiyesi adına çok önemli bir biçimde onun üzerine titrer. Ve gerçekten onun Hazreti Hüseyin'in yanında çocukluktan başlayarak çok farklı bir biçimde yetiştirildiğine şahit oluruz. Kerbela'ya tarihler yaslandığı zaman Hicri 61'de İmam Zeynel Abidin kaç yaşındadır? 23 yaşında bir delikanlıdır. Geçen dönem anlattım size bir daha anlatıp da yüreklerinizi dağlamak istemem. Yüreğim de dağlanmasın derim. Onun için biraz özet geçeceğim Kerbela'da İmam Zeynel Abidin'i eğer tutabilirsem kendimi. 23 yaşında İmam Zeynel Abid'in Kerbela'da ehlibeytin bütün fertleriyle beraber bulundu. Ve o gün o meydanda biliyorsunuz 72 tane ehlibeyt mensubu şehit edildi. O 72 insanın 23'ü direkt Ehli Beyt'dendi. Hazreti Ali'nin iki oğlu Ali'ül Ekber ve Abdullah isimli 2-3 yaşındaki çocuğu. Hazreti Ali'nin diğer hanımlarından olan çocukları Müslüm'ün çocukları Akil'in çocukları Cafer ile Hazreti Zeynep'in çocukları tam 23 fidan 23 ehli beyt mensubu. Peki o gün o meydanda o çadırların içerisinde 2-3 yaşındaki Abdullah'ı bile öldürmekten geri durmayan o gözü dönmüş adamlar 23 yaşındaki bir delikanlı olan İmam Zeynel Abidin'i niye sağ bıraktılar? Niye bıraktılar? Koruyan korudu. Allah korudu. O soy devam edecekti. O soy sadece İmam Zeynel Abidin'le devam edecekti. Orada kurtulan erkek olarak kurtulan iki kişi var. Hazreti Hüseyin'in Ömer isminde bir oğlu 4 yaşlarında o zaman sonra vefat ediyor zaten. 23 yaşında Ali İbni Hüseyin onun dışında kadınlar ve diğer cariyeler. Onlar İmam Zeynel Abidini de öldürmek için seferber oldular. İmam Zeynel Abidin hasta ateşler içerisinde yanıyordu halası Zeynep başucundaydı. Gitmek istiyor kalkmak istiyor ama o gün Allah hastalık vesilesiyle onu çadırda durduruyor. Ne kadar istiyorsa halası Zeynep bırakmıyor. Kerbela'da olay hadise bittikten sonra gözü dönmüş zalimler İmam Zeynel Abidini görür görmez kılıçlarını çekiyorlar. Hüseyin'in soyundan hiç kimse kalmayacak diye İmam Zeynel Abidinin önüne yürüdükleri zaman Hazreti Hüseyin'i katleden ordunun komutanı olan Ömer İbni Sat Orada ortaya atılıyor durun diyor hasta birini öldürmek bize yakışmaz Ömer İbni Sad'a o sözü söylettiren Rabbul Alemin olan Allah'tır Allah peygamberin epder olmadığını aleme ispat edecek koruyan koruyacak Firavun'un sarayında Musa'yı yetiştiren Kerbela'nın meydanında İmam Zeynel Abidini koruyacak İbn Ziyad'ın huzurunda İmam Zeynel Abidini koruyacak Yezid'in huzurunda İmam Zeynel Abidini koruyacak O nesli Muhammediye oradan devam edeceği için o korunacak Korundu Ömer İbni Sad bırakmadı Ne kadar bazı Kufeliler hayır öldürelim diye seferber oldularsa da Ona muvaffak olamadılar Köleler ve esirler gibi İbni Ziyad'ın huzuruna getirildi Basra'ya i̇bn Ziyad şöyle bir baktı ona kimsin dedi sen ben Hüseyin'in oğlu Ali'yim dedi Allah Hüseyin'i ve oğlu Ali'yi öldürmedi mi dedi söze dikkat edin Allah Hüseyin'i ve oğlu Ali'yi öldürmedi mi dedi İmam Zeynel Abidin 23 yaşında ama Nebevi veraset ile yetişmiş bir yiğit söz şu Allah değil halk öldürdü Allah'a fatura etme Allah değil halk öldürdü onlar babam Hüseyin'i ve abim Ali'yi öldürdüler ben ise Ali'l-Azhar'ım dedi küçük Ali'yim bir tartışma başladı orada tartışma uzun İbn Ziyad işi biraz daha sertleştirince İmam Zeynel Abidi'nin verdiği cevaplardan hoşnut olmadı seni de öldüreceğim diye tehdit etti. İmam Zeynel Abidi'nin orada söylediği söz şudur. 23 yaşında ama unutmayın onun 23 yaşında dedesi hicret gecesi ölmek için o yatağa yatmıştı. O öyle bir dedenin torunu. Ey İbni Ziyad dedi ölümle mi korkutuyorsun bizi? Ölüm bizim için şereflerin en büyüğüdür. Söz bu. Halası Zeynep atılıyor oraya. Ve orada İbni Ziyad'a diyor ki onu öldürmek için önce beni öldürmen lazım. Beni öldürmeden asla ona el süremezsin. Orada bazı telkinlerde bulunur sarayın mensupları İbn Ziyad öldürmekten vazgeçer. Ve o gün birkaç gün orada kaldıktan sonra Basra'dan Şam'a Yezide gönderilir şahitler kervanı hanımlar İmam Zeynel Abidin ve kalanlar artık o zorlu süreç o zorlu yol o yol güzelgahında neler başlarına geldi neler konuştular Şam'da nasıl karşılandılar size anlattım geçen ders. Yezid'in huzuruna getirildiklerin zamanda İmam Zeynel Abidin'in duruşu yine Ehli Beytin vakarına Ehli Beytin o güzel temsiliyet noktasındaki duruşlarına uygun bir duruştur. Orada da birçok şey oldu söyledim onları yine tekrar etmeyeceğim ama bir manzara var ki bir tablo onu size anlatmam lazım. Şam'da kaldıkları süre içerisinde günlerden bir gün cumadır Şam bütün ile cumanın kılındığı alandadır. Kimdir minberin üstünde bilmiyoruz zatın biri hutbe veriyor gezit orada İmam Zeynel Abidin orada bütün Şam ahalisi orada sözlerine ehlibeyte Beyt'e küfür ederek başlıyor. O gün Emevilerin başlattığı kötü bir gelenek biliyorsunuz. O gelenek ta Ömer İbni Abdülaziz'e kadar devam edecek. Hz. Ali'ye Hz. Hüseyin'e ağza alınmayacak sözler ediliyor. Dayanamıyor İmam Zeynel Abidin 23 yaşında bir delikanlı ayağa kalkıyor. Ey hatip diyor yaratılanlardan menfaat görme adına yaratanı kızdırdığının farkında mısın? Vallahi senin küfürler ettiğin o aile o ehli ailesi Kur'an'ın da peygamber aleyhissalatü vesselamın da şöyle şöyle övdüğü bir aileydi. Sonra dönüyor Yezide ey Yezid diyor. Müsaade et işin aslını ben anlatayım eğer cesaretin varsa beni dinle ve beni dinlet. Bu söz Yezid'e söyleniyor ve binlerce insanın huzurunda eğer cesaretin varsa beni dinle ve beni dinlet. Orada halk konuşmaya başlıyor Yezid'in nasıl bir tavır sergileneceği merak konusu acaba Yezid ne diyecek? Ona müsaade edecek mi etmeyecek mi etmezse ne diyecek insanlar Yezid bir delikanlıdan korktu diyecekler. Ederse eğer konuşacak olan Hüseyin'in oğludur ne söyleyeceği belli. Yezid çok iyi biliyor onu memnun edecek şeyler söylemeyeceğini iki derede bir arada kalıyor ve işin neticesinde izin veriyor. İmam Zeynel Abidin Şam'ın mescidinde minberde. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam, ehlibeyte Beyt'e selam getirerek sözlerine başlıyor. Uzunca bir konuşması var yaklaşık bir buçuk sayfadır bizim kaynaklarımızda. Bizi tanımayanlara ben kendimi tanıtayım diyor. Söze böyle başlıyor. Ben Safa'nın ve Zemzem'in oğluyum. Ben Mekke'nin ve Mina'nın çocuğuyum. Tarihçiler diyor ki ben ben dedikçe İmam Zeynel Abid'in Şam'ın mescidi hıçkırıklarla duyulmamaya başladı ses ve devam ediyor. Ben eteğinde fakirlere yardım götüren bir ananın oğluyum. Ben Kerbela'nın meydanında dedesinin dini için doğranan Hüseyin'in oğluyum. Ben hicret gecesi peygamberin yatağına kalkmak için değil ölmek için yatan... Bedir'de Uhud'da Hendek'te o peygamberin dini için elinde iki kılıç kafirlerle çarpışan Ali'nin oğluyum. Ben peygamberin ciğer paresi babasının anası babasının kızı Betül lakabının sahibi Fatımatü Zehra'nın oğluyum. Ben ben deyip duruyor dedikçe de. Halk kendinden geçmiş hıçkırıklar içerisinde ağlıyor. Yeziit bakıyor ki iş çıkmaza girecek. Müezzine şöyle bir işaret ediyor. Müezzin ezana başlıyor. Allahu ekber Allahu ekber. Ne diyecek İmam Zeynel Abidin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve onun o mektebinden yetişenler ne diyecekse öyle diyecekler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ya müezzin ne dediyse sustu anda siz de aynı lafızları tekrar edin. Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber diyor. İmam Zeynel Abid'in aynısını tekrar ediyor ve arkasından bir cümle ekliyor. Vallahi Allah'tan başka büyük yoktur. O ulu arşın sahibidir. Hiçbir şey onun dengi değildir. Müezzin eşhedü en la illallah diyor. İmam Zeynel Abidin tekrar ediyor. Ben şehadet ederim ki derimle, kanımla, bedenimle, hayatımla Allah'tan başka ilah yoktur. Müezzin tekrar okuyor, ezanı devam ediyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah tekrar geliyor dönüyor Yezid'e gözyaşları içerisinde, Yezid diyor, şahadet ettiğin Muhammed, senin deden miydi, benim deden miydi diyor, o hıçkırıklar içerisinde, halk hıçkırıklar içerisinde, <gülüyor> ve o ağlamalarla, ezan da duyulmadan, İmam Zeynel Abidin, minberden iniyor, o günden birkaç gün sonra da, zaten Medine'ye doğru yola çıkacak, artık, Yezid o kutlu kafileyi tutar mı orada orada kaldıkları zaman zarfında ne yapacakları belli Onlar şahitler kervanı o kervan yanında bir miktar askerle birlikte Medine'ye doğru yola çıkarılıyor Medine'ye giderken yol güzergahı nereden geçecek Kerbela'dan geçecek Uğrayacaklar Kerbela'ya İmam Zeynel Abidin anlatıyor Vardık, baktık ki kabirlerin başında biri oturmuş ağlıyor. Arkadan kim olduğu belli değil. Yaklaştık, başını kaldırdı. Ensar'ın yiğitlerinden Cabir bin Abdullah. Oturmuş Hüseyin'in kabrinin başına, hışkırıklar içerisinde ağlıyor. Ehli Beyt'in mensupları da oturup ağlayacaklar. Sonra oradan devam edecekler yollarına Medine'ye. Medine'ye geldikleri zaman Medine'nin girişinde bir yerde duracaklar. Bir münadi gidecek Medine'ye ve oraya haber götürecek. Peygamberin ehli Beyti geldi diye içlerinde sadece Zeynel Abidim var. Hepsi şehit olmuş. O günkü ulaşım araçlarını, iletişim araçlarını dikkate alın. Çoğu insanın haberi yok o gün olacak. Yer yerinden oynuyor Medine'de. Bütün insanlar develerine atlarına yayan bir biçimde oraya doğru koşuyorlar sarılıyorlar İmam Zeynel Abidin'e ağlıyorlar İmam Zeynel Abidin de ağlıyor başka yapacak bir şey yok günlerce imamın gözyaşı kurumuyor daha sonra bazıları imama diyorlar ki yeter daha ne kadar ağlayacaksın kendini ağlıya ağlıya yok mu edeceksin İmamın söylediği söz nedir biliyor musunuz siz niye beni kınıyorsunuz? Yakup İsak gibi bir peygamberin oğluydu. İshak aleyhisselam İbrahim'in oğluydu. Allah Yakup'a 12 tane evlat verdi. Sadece oyun 12 evlattan Yusuf'u çekip aldı. O da öldürülmemişti de. Kayıp olduğu anda bile bulunana kadar Yakup'un gözyaşları kurumadı. Ben ki Zeynel Abidin'im, Ali İbni Hüseyin'im, Hüseyin'im, benim gözlerimin önünde kardeşlerim, gözlerimin önünde babam, gözlerimin önünde amcamın çocukları katledildi. Ben ağlamayayım da kim ağlasın dedi. Ve o sözler artık insanların dillerinden dillere dolaştı. İmam Zeynel Abidin'in 23 yıllık hayatı böyle bir hayat. Kolay mı bu hayatı anlamak kolay mı anlatmak siz karar verin. Neler çekmiş ehli Beyti mensubu olanlar. Peygamberin ailesinden olmak ne demekmiş ne anlama geliyormuş siz anlayın. Ve o günden sonra hicretin 61. yılı o günler. Şehit edileceği gün şehit edileceği diyorum niye öyle dediğime geleceğim sonradan. Hicretin 95. yılı. 34 sene boyunca Medine'de kalacak peki nasıl bir tavırla sükunet tavrıyla mücadele sahasında biz onu pek görmeyeceğiz ama sükunet tavrıyla onun çok farklı bir misyon üstlendiğine şahit olacağız gerçekten o üstlendiği o misyonla o sükunet tavrıyla dinin intikal ve muhafazası adına Ehli beyte yüklenen görevi yerine getirmenin sorumluluğu altında inlediğine şahit olacağız. Bu yıllar için imamın hayatını bir dahaki dönem anlatacağım size bir dahaki ders. Şu 8 tane kavramı hiç unutmayın. Onun hayatında ilim, irfan, ibadet, sabır, infak, seccade, dua ve gözyaşı okuyacağız. Seccade ile ibadeti birbirinden ayırmamın gerekçesini de bir dahaki ders söyleyeceğim. Bu sekiz kavram İmam Zeynel Abidi'nin 34 yıllık Medine hayatının en temel vasıfları ve özellikleri olacak. Peki ondan sonraki tarihi süreç içerisinde İmam Zeynel Abidi'nin o tavrını nasıl anlamalıyız? Ehli mensupları kılıçtan geçirilip peygamberin evinin mensuplarına o işler reva görülünce Medine halkı adeta kendinden geçti o güne kadar sessiz olanlar sesli bir biçimde Emevi yönetimini eleştirmeye başladılar öyle ki dönemin Medine valisi Velid İbni Utbe bir mektup yazmak zorunda kaldı yazide. ben artık Medine ahalisini durduramıyorum bu söz yazide ulaşınca Yezid bir taraftan amcası sayılan Osman bin Muhammed'i Velid bin Utbe'nin yerine Medine valisi olarak atadı. Osman farklı bir taktikle Medine ahalisini sindirmeye çalıştı olmadı. Sonra çoğu sahabi çocuğu olan dikkat edin buraya isimlerini de keşke versem size ama uzayacak içlerinde Abdullah İbni Hanzalan'ın da olduğu ki ona şimdi geleceğim. 15-20 kişilik bir heyet seçti Osman İbni Muhammed Şam'a Yezide gönderdi dedi gidin yeni halife ile tanışın o tanışıklığınızın üzerinde artık ne yapacaksanız yapın dertlerinizle gidip ona anlatırsınız bu heyet sahabi çocuklarından oluşan bu heyet Şam'a gittikleri zaman daha iyi anladılar Ehli Beyt'in mücadelesini ne halifesi ne hali Yezidi gördükleri zaman şaşırıp kaldılar döndüklerinde Medine'de peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidinde söylenen söz nedir biliyor musunuz sizin halife dediğiniz adam içki içiyor sizin halife dediğiniz adam çok affedersiniz köpeklerle oynaşıyor sıradan adi bir insanın yapamayacağı işleri yapıyor ve bu insan şu anda ümmetin halifesi diye biat alınıyor. Biz ona biat etmeyiz. Medine ahalisi olarak baş kaldırıyoruz. İmam Zeynelabidine bu sözler gidince yavaş olun dedi. Yavaş olun. Çok da farklı bir tavra büründürmeyin bu işi. Bakın imamın tavrı o gün sükunet tavrıdır. Gerekçelerini söyleyeceğim. Ancak burada bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Hazreti Ali döneminde başlayan karışıklıklar hatta Hazreti Osman'ın şehadetiyle başlayan sıkıntılar ve ondan sonraki süreçler. Cemel'de, Sıfın'da, Nehveran'da ve işin neticesinde son alkası olan Kerbela'da bazı sahabilerin sükûnet tavrına bürünmeleri birileri tarafından eleştirilir ve çok insafsızca eleştirilir sükunet tavrının zillet olduğu anlamında yorumlanarak eleştirilir ancak gelin buraya İmam Zeynel Abidi'nin tavrı sükunet tavrıdır eğer sükunet tavrı zillet olsa haşa biz o sahabilere de aynı yaftayı vurmamız lazım İmam Zeynel Abidi'ne de aynı şeyi söylememiz lazım ama böyle bir şey yok sükunet tavrı farklı bir tavırdır ve o tavır asla zillet tavrı değildir o tavır şartların olgunlaşması için gayret etme tavrıdır İmam Zeynel Abidin, o gün orada kıyam başlatmak için harekete geçen Medine ahalisine dedi ki durun aynı sözü Şam'da o gün olan Abdullah İbni Cafer, Cafer bin Ebi Talib'in oğlu o da Ehli Beyt'in başka bir mensubu. Bir mektup yazdı Medine'lilere durun dedi. Sakın kıyama geçmeyin. Aynı sözü Abdullah İbni Ömer söyledi. Aynı sözü o gün Taif'te olan Abdullah İbni Abbas söyledi. Ama dinlemediler. Dinlemeyerek Medine'de meşhur Harre olayları diye tarihe geçen, o olayların zemini hazırlandı. Şimdi buradan alacağım sizi. Tarihler o gün Hicri 63. 60 yıl öncesine götüreceğim. Hicri 3'e. Aylardan Şevval ayına Medine'nin sokaklarında Bilal'in Uhud için asker istediği o günlere. Ne işimiz var o günlerde? O günlerden tekrardan Hicri 63'e döndüğümüzde anlayacağız. Bilal asker istiyor. Evin... Yeni evlenmiş beyi akşam hanımıyla beraber olmasına rağmen hemen lebbek deyip kılıcını alıp meydana doğru koşuyor. Kimden bahsediyorum? Hanzala İbni Ebi Amr. Babası Medine'nin tescilli münafıklarından Ebu Amr Uhud günü peygamber aleyhissalatü vesselamın çukura düştüğü bir hadise var ya o çukuru kazan adamdır. Ebu Amr Mescid-i Dırar'ın ilk aktörlerinden biridir ve onlarca münafık hareketinde önderlik yapmıştır. Ama Hanzala böyle bir babanın oğludur. Hanımı Cemile kimin kızı? Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün kızı. Düşünebiliyor musunuz? Cemile validemizin babası da Medine'nin tescilli münafıklarından İbni Selül ve onun kızını Allah saliha olduğu için salih bir erkek olan Hanzalaya nasip edecek ikisi evlenecekler. Evlendikleri o günlerin birinde de beraber olacaklar. Beraber oldukları o günde Bilal'in sesi duyulacak. Gusül almadan Uhud'un meydanına yürüyecek. Zor değil mi bunu anlamak? Niye almasın gusül? Ama sahabeyle bizim aramızdaki en önemli farkı biz buradan anlayabiliriz. Peygamberin sesini ve sedasını duydukları zaman bahanelere takılmadan, kurcalamadan, farklı ambalajlara işi sürüklemeden acaba şüpheyle bakmadan meydana yürüyen bir nesil sahabe bugün iş yapmamak için 40 tane bahane üreten bir nesil bizim neslimiz. Aradaki en temel fark bu. Sizi bir de Hayber'e götüreyim. Hazreti Ali'ye. Sancağı veriyor Efendimiz ne diyor Efendimiz Hazreti Ali'ye hadise uzun ama oradan sadece bir şey söyleyip geri döneceğim yürü ey Ali diyor al bu sancağı ve yürü Hazreti Ali alıyor sancağı yürümeye başlıyor ama dönüp Efendimiz'e bir şey sorması lazım dönüp soracak ama dönmüyor yürüyor yürürken soruyor sırtı efendimize dönük ne olur anlayın ki meramımı iyice anlatabileyim sırtı efendimize dönük adım adım haybere doğru yürürken dilinden çıkan şu ya Resulallah yürü dedin yürüyorum ama ne adına savaşayım onlarla Allah ve Resulü adına insanları hidayete taşıma adına savaş deyip Ali'yi meydana öyle gönderiyor sahabe dediğiniz nesil böyle bir nesil Hanzala o gün o halde yürümüş Uhud'un meydanında yiğitçe savaşmış bir aralık Mekke ordusunun içine girmiş kılıcıyla düşürmüş Ebu Sufyan'ı tam Ebu Sufyan'ın kafasını uçuracak. Ebu Sufyan yetişin demiş Mekke ordusundan Şevdat İbni Efset isimli bir zat yetişmiş arkadan mızrağıyla Hanzala'yı yere devirmiş. Hanzala şehit oluyor orada Uhud'un sonlarına doğru Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle başını kaldırıyor semaya gözünde yaş ama bir tebessüm. Vallahi diyor ben şu anda hanzalayı gümüş tepsiler içerisinde meleklerin yıkadığını görüyorum. Koşun diyor koşuyorlar haber geliyor. Ya Resulallah hanzalanın saçı sakalı ıslak nedir bu hal? Soruyorlar hanımı Cemile'ye, Cemile anlatıyor hadiseyi. Sahabeyi anlatırken biz ara ara kullandığımız bir cümle var hatırladınız değil mi? Gassallarını meleklerden seçenler o nesil öyle bir nesil. Ve o günden sonra Gassailul Melaike diye tarihe geçecek Abdullah e, Hanzala İbn Ebu Amr. Hanzala şehit olmuş. Allah o gecenin mahsulü müdür, önceki geceler mi bilinmez bir erkek çocuk verecek. Adı Abdullah İbni Hanzala olacak. Abdullah İbni Hanzala el gasil. Allah Abdullah'a da 8 tane erkek evladı verecek. Ve o gün Medine'de Yezide baş kaldıran o kıyam önderi olarak tarihi Abdullah İbni Hanzalayı yazacak. Neden size Hanzalayı anlattım? Anladınız değil mi? Harre olaylarında Medine'deki Müslümanların lideri olarak önde olan isim Abdullah İbni Hanzaladır. Yezid bakıyor ki işler sıkıntıya giriyor Medine'de. Eğer Medine'de sükûnete sağlanmasa ve Yezid'e baş kaldırı devam etse Diğer İslam coğrafyaları da birer birer elden çıkacak hemen arkasından Mekke gelecek ki o gün Mekke'de Abdullah İbni Zübeyir zaten başlatmış bir kıyam sonra ilerleyecek o. Taif'te sıkıntı var Yemen'de sıkıntı var bir ordu göndermek istiyor Medine'ye ancak Yezid kime diyorsa ne asker olarak ne komutan olarak Medine'ye gönderecek ordu bulamıyor. Medine'nin kutsiyetini bilen adam az bir şey yüreğinde iman olan adam gelir mi peygamberin şehrine ordu komutanı olarak? Bakın çok ilginç bir şey. Yezid bulamıyor. İbni Ziyad'a mektup yazıyor. İbni Ziyad kimdi? Ubeydullah İbni Ziyad. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in ölüm emrini veren zalim. Diyor ki sen git. Ubeydullah'ın verdiği cevap nedir? Kerbela'dan sonra ikinci bir Kerbela mı? bitmiyor. O bile cesaret edemiyor. Bu sefer Yezi't Katafan kabilesinden, bu Katafan ve Sakif kabilelerini unutmayın. O kabileler biraz farklıdır. Çok Araplar içerisinde farklı isimler çıkarmışlardır. Katafan kabilesinden Müslim İbni Ukbe isimli zatı ordu komutanı olarak atıyor. Tarihe o zat nasıl geçiyor biliyor musunuz? Müslim değil onun adı Müsrif diye geçiyor. Medine'yi yerle bir eden adama Müslim denilir mi? Onun adı Müsrif'tir tarihte. Ve bu adam ordu toplamak için çıkıyor meydana. Aklı başında hiçbir asker onun ordusu olmuyor. Bu sefer İslam'dan habersiz hiçbir şey bilmeyen Bedevilerden oluşan bir ordu toplanıyor. 5000 ile. 29 bin arasında sayı verilir ama Yakub'in'in verdiği sayı 5000'dir ki o sayı dikkate almak lazım. 5000 kişilik bir ordu bedevilerden İslam'ın adına hiçbir şey bilmiyor bu adamlar. Ne sahabenin kıymetini biliyorlar ne tabi'in nedir onu biliyorlar ne Medine'yi biliyorlar. Adları Müslüman ama kendileri zihniyet itibariyle bedevi olan o insanlardan bir ordu oluşuyor. Ve bu ordu Medine'ye doğru yola çıktığı zaman Abdullah İbni Hanzala el-Ghasil 2000 tane askeri var onun da. Onun da sayı konusunda ihtilaflar var ama doğru olan 2000 sayısıdır. İstişare ediyor karar ne çıkıyor biliyor musunuz? Diyor ki sayı itibariyle bizden fazla oldukları için aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hendek gazvesinde yaptığı gibi savunma savaşı yapalım. Hendek gazvesinin üzerinden tam 58 yıl geçmiş ama halen hendekler duruyor. O gün biraz tamir yapıyor Abdullah İbni Hanzal'a İslam ordusunu Medine ahalisini aynen Resulullah'ın konuşlandırdığı gibi konuşlandırıyor. O hendeklerin ön tarafına konuşlandırıyor savunma savaşı yapacak. Netice nasıl olacak Mervan bin Hakem o gün Medine'de. Hemen Yezid'le yazışmalar oluyor aralarında. Beni Harise'den bir zatla aralarında gizli bir görüşme oluyor. Ordu geliyor. Hendeği görünce günlerce duruyor geçemiyor. Anlıyor ki oradan geçemeyecekler. O Beni Harise ile gizli bir anlaşma yapıyor. Onlara çeşitli vaatlerde bulunuyor. Ve bir gece vakti Beni Harise'nin savunduğu hendekler açılıyor. Müslümin ordusu Medine'nin içerisine giriyor Arkadan kuş atıyor Abdullah İbni Hanzalan'ın ordusunu 2000 kişiyi kılıçtan geçiriyor Yetti mi? Yetmedi Üç gün serbestsiniz diyor Ne yaparsanız yapın Üç gün boyunca Medine'de taş üstünde taş Baş üstünde baş kalmıyor Söyleyeyim mi bilmiyorum ama söylemesem de duramayacağım. Bin tane kadının ırzına geçiliyor. Kaç kadının da bin tane kadın bu olay sırasında hamile kalıyor. Evladul Harre diye çocuklar oluyor. Harre olayının çocukları. Ve bunların büyük bir kısmı sahabinin çocukları. Sahabinin kızları sahabinin torunları. Enes bin Malik'in verdiği rivayeti söyleyeyim size o hadise sırasında şehit olan sahabi sayısı 300'dür diyor. Başkaları sayıyı 700'e çıkarırlar. Böyle bir zulüm görüyor Medine. İmam Zeynel Abidini tarih doğruladı mı doğruladı ne demişti onlara? yapmayın demişti İki gerekçesi vardı aslında İmam Zeynel gerekçelerden bir tanesi şu karşı taraftaki düşman sınır tanımayan birisi dünyevi saltanat için yapmayacağı şey yok yani elin gavurunun yapamayacağı şeyi onlar yapar çünkü görmüş Kerbela'da o hadiseleri gözleriyle görmüş onun için sınır tanımaz bu güruhun Peygamberin şehrine zarar verileceklerinden korktuğundan dolayı böyle bir şeye girişmeyin diyor. İkincisi tebaya güvenmiyor. Ganimet ile satın alabilecek bir teba var ortada. Peygamberin ehli beytini bile yalnız bırakmadılar mı Kerbela'nın meydanında? Mektuplar üzerine mektuplar yazıp çağırmalarına rağmen biliyor. Bildiği için de yapmayın diyor ama sözünü geçti geçirtmiyor 3 gün boyunca o zalim ordu Medine'de yakmadık yer bırakmıyor ve sonra toplanıyor erkekler Mescid-i Nebevi'nin avlusuna ne alınıyor orada Yezid için biat alınıyor biatın cümlelerini aynen size okuyorum ben Yezid İbni Muaviye'nin kulu ve kölesiyim o benim canım, kanım, malım ve ailem hakkında dilediği gibi hükmeder. Böyle bir biat var mı? Var işte. Böyle bir cümlenin üzerinden biat alınıyor. Ve binlerce sahabi çocuğu, sahabi torunu bu biatı etmediği için de kılıçtan geçiriliyor. Harre olayların arkasından. İmam Zeynel Abid'in evinde dua dua yakarıyor. O halini anlatıyor kaynaklar bize yapacak bir şey yok. Ne yapsa çıksa dışarıya ne yapsa yapacak hiçbir şey yok. Yapılacak en güzel şey Allah'tan yardım dilemek onu yapıyor. Müslim bin Uhbe askerlerini göndererek imamı huzuruna çağırıyor. İmam yürürken de dua dua onun huzurunda. Herkes İmam Zeynel Abidi'nin o anda öldürüleceğini zannediyor getiren askerler bile imamı öldürmek için götürdüklerini zannediyorlar götürüyorlar Müslim bin Ukbe'nin yanına Müslim bin Ukbe'nin dili tutuluyor öyle farklı şeyler söylüyor ki insanlar da şaşırıyor daha sonra soruyorlar diyorlar ki niye öyle söyledin vallahi bilmiyorum aklımda onlarca şey belirlemiştim ona söyleyecektim bir anda heybetinden dilim tutuldu diyor Yine anladınız mı meseleyi koruyan koruyor. O devam edecek. O nesil onunla devam edecek. Ve orada Müslim bin Ukbe'nin söylediği söz şudur İmam Zeynel Abidine. Benden istediğin bir şey var mı? İstediğimi verecek misin diyor İmam Zeynel Abidin vereceğim diyor. Biat için topladığın şu adamları salı vergisi Söz verdiği için Müslim bin Ukbe yüzlerce Medine ahalisini salı veriyor biat almadan. Çünkü biat için zorlasa çoğu biat etmeyecek. Ve o günler kocaları babaları öldürülmüş 400 kadını İmam Zeynel Abidin yanına alıyor. 400 kadının işesini üstlenerek onlara bakıyor. İmamın işi bu. İnfak dedi ki onun Hayatında olan vasıflardan bir tanesi bir dahaki ders göreceksiniz nasıl bir infak onun hayatında nasıl bir yer edilmiş onun örneklerini. Evlenene kadar 400 insanın bakımını üstleniyor İmam Zeynel Abidin. Ve o günler Harre olayları bittikten sonra Müslim bin Ukbe askerlerini alarak Abdullah İbni Zübeyir'i ortadan kaldırmak için Mekke'ye doğru yürüyor. Kabe'nin büyük imamlarından Said İbni Müseyyep harre olaylarını bize aktarırken nasıl aktarır biliyor musunuz? Ümmeti Muhammed o güne kadar üç kıyamet yaşamıştır der. Üç kıyamet ki eşi benzeri yok. Birincisi Hazreti Osman'ın şehadeti. İkincisi harre olayları. Üçüncüsü ise Kabe'nin kuşatması. O da hemen arkasından gelecek zaten. Ümmetin yaşadığı üç felaket ki ondan sonra o felaketler zaten durmadan devam edecek. Bu ümmetin kaderi böyle devam edip gidecek kıyamete kadar. Ve o gün Harre olaylarını bitirdikten sonra Müslim bin Ukbe yanında askerlerini de alarak Mekke'ye doğru gidiyor. Yaşı yetmiş. Mekke'ye varmadan yolun bir yerinde ölüp gidiyor. Yezidin onun hakkında ona vereceği dünyalıkların hiçbir tanesini tadamadan. İbretlik bir şey değil mi bu? Bakın dünya adına neler yapılıyor? O dünya adına hiçbir şey elde edemediği gibi bir de bir sürü laneti de alarak gidiyor. En büyük laneti yapan kimdir ona biliyor musunuz? Efendimiz bize haber veriyor. Sahih bir rivayette Medine'lileri korkutanı Allah korkutsun. Medine'lileri Korkutan'ın üzerine Allah'ın meleklerin ve tüm müminlerin laneti olsun. Müslim bin Ukbe ve karşısında bu hadis ve neticesi hayatının neticesi böyle bir netice. Müslim bin Ukbe öldüğükten sonra ümmetin zalimleri bitmeyecek yine işlerinden başka biri çıkacak ama o günler. Hüseyin'in intikamı adına diye bir hareket çıkmış ortaya. Sakif'ten Muhtar Es-Sekafi adında. Bu zat yanına askerlerini alarak and içmiş. Hüseyin'in kanının hesabını soracağım diye. Ve o askerlerini yetiştirirken Ehlibeyt mensuplarından birinden izin almalı. İmam Zeynel Abidin'i çok iyi tanıyor. İmam Zeynel Abidin izin vermeyecek. Onun için olayı riske atmamak için Muhtar Es-Sekafi iki mektup yazıyor o günler. Biri İmam Zeynelabidine, diğeri de Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed El-Hanefi'ye. Muhammed El-Hanefi'ye mektubu okuyor. Bakıyor ki orada bir izin için talep var. Ben bu izni veremem diyor. Bu izni verse verse. Ali İbni Hüseyin verir yani İmam Zeynel Abidin verir. Geliyor imamın yanına Muhtar Es-Sekafi'nin adamları da geliyor. İmam Zeynel Abidin Muhtara hitaben bir mektup yazıyor. Tavır aynı tavırdır Sükûnet tavrı. Yine olayı sessiz bir biçimde çözmenin gayretinde. Çünkü İmam Zeynel Abidin çok iyi biliyor. Eğer o günde bir başarısızlık ortaya çıksa Harre olaylarına benzer olayları başka İslam toprakları yaşayacak. Ama sükunet tavrını muhtar es izin olarak anlıyor. Süküt ikrardardın, ikrardardın ya, ya, ikrar olarak anlaşılır ya öyle anlıyor askerlerini bu hareket için hazırlıyor. Ve netice itibariyle muhtar es söylediği yemini yerine getiriyor. O gün Kerbela hadisesine karışan kim varsa hayatta kim Ubeydullah İbni Ziyad, Ömer İbni Sa'd, Şimir İbni Zilcevşen ve adını sayın gitsin onlarcasının kafasını uçuruyor. İki tane kafayı da askerleriyle beraber Medine'ye İmam Zeynel Abidine gönderiyor. Askerlerine diyor ki vardığınız zaman imamın evine bekleyin. İmam öğle vakti sofraya oturduğu zaman o yemek yemeye başladığı anda içeriye girip o kafaları onun karşısına koyun. Niye böyle yapacak bir gerekçesi var. Gelen iki kafa Ubeydullah İbni Ziyatla Ömer İbni Sad'ın kafasıdır. İmam oturmuş öğle yemeğini yerken elçiler giriyor içeriye ona arz ediliyor kafalar. İmam şükür secdesinde dilinde şu Allah'ım diyor Ubeydullah İbni Ziyad'ın meclisine o öğle yemeğini yerken babam Hüseyin'in kafası getirilmişti ama şimdi sen babamın ve ehli Beyt mensuplarının kafasını uçuranın kafasını bana gönderdin. Diyorlar ki o güne kadar gülmeyen imam o günden sonra gülecekti. Gülecekti ama çok sürmeyecek. Yine Haccac-ı Zalim diye bir zalim Haccac İbni Yusuf. Kabe'yi mancınıklarla dövdüğü zaman İmam Zeynel Abidin yine seccadenin başında yine gözyaşları içerisinde olacak. Zaten Ehli Beyt'i nasıl anlamıştık biz? Gözlerinden yaş kurumayan bir nesil. Şimdi... Bitirirken sizin dikkatlerinizi bir noktaya çekeceğim ve sözlerimi toparlayacağım. İmam Zeynel Abidi'nin yaşadığı süre içerisindeki sükunet tavrı anlaşılması gereken bir tavırdır. Ve biz Müslümanlar bugünün dünyasında yaşarken doğru işin doğru zeminde yapılması doğru sözün doğru zamanda söylenmesi noktasında mükellefiz İki şey söyledim ne olur dikkat edin doğru işi doğru zeminde yapmak doğru sözü doğru zamanda ya söylemek yaptığın iş doğru olabilir ama zemin doğru değilse yaptığın söylediğin söz doğru olabilir eğer zaman doğru değilse o yaptığın şey yanlış olabilir. İmam Zeynel Abidi'nin sükunet tavrı doğru zamanda ve doğru zeminde yapılmış bir işti. Ondan önce Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında neticesini bile bile yürümesi de doğru zamanda ve doğru zeminde yapılmış bir şeydi. Bunun üzerinde biraz düşünüp kafa yormamız lazım. Acaba biz yaşadığımız şu zamanda ve şu zeminde Doğru tavırların, doğru sözlerin sahibi miyiz? Herkes kendini sorgulasın. Bir dahaki ders buradan devam edelim. Allah bizi doğrularla beraber eylesin. Amin. Allah bizi doğrulardan ayırmasın. Amin. Sadıklarla beraber olanlar Amin. sadakati devam ettirirler. Rabbim etrafımızı sadıklarla doldursun. Amin. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.